Evet, 94.9 Açık Radyo'da devam ediyoruz. Canlı yayınımıza şu an hissetmiş olduğunuz gibi saat 16.37.43. Bu yıl destekçilerimizle birlikte yapıyoruz bu programları. Tırnak içinde çırtmalarımıza onlar da yürekten destek vererek bizimle birlikte oluyorlar. Bir başka destekçi dinleyicimiz var şu anda canlı yayında. Gözdem Atik. hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet çok uzun yıllar öncesinden tanıyorum ben şahsen Gözlem Hanım'ı ama ilk defa görüşüyoruz oysa uzun bir süreden beri de destekçi durumunda. Evet doğru biraz şeydeydim yani yer altındaydım diyebiliriz. Evet buyurun anlatın. Ee, aslında tabii benim Açık Radyo'da tanışmam aslında ne zamana kalıyor? Tam başlangıcına 15 yıl öncesine dayanıyor. O zamandan beri ciddi bir aslında fan şeklinde e, dinleyicinizim. Ee, benim için aslında çok büyük bir önemi var radyonun hayatımda olmasının. O da aslında geçmişimle ilgili birazcık. Annem e, TRT Ankara Radyosu'nda prodüktördü ve çocukluğum. Radyoda geçti, canlı yayınlarda geçti. Çok sabah erkenler, erken saatlerde 5'te kalkıp gittiğimizi ya da gece 12'lere kadar orada kalıp e, uyuyakaldığımı canlı yayın e, sırasında hatırlarım. Yani benim için radyonun önemi çok büyük. Açık radyoda da o bağlantıyı ve o, ve o bağı, o içimdeki e, radyonun benim için olan önemini her zaman hissettiğim bir bağ oldu. Onun için en başından beri. Şu, an, şu anda çok heyecanlıyım duydunuz gibi. Ya, elbette <gülüyor> de, biz de sinayet evet, etmiş o evet. heyecan zaten harika bir şey. Var. Ama rahatlatıcı bir şey var dinleyicilerimiz gelir gelmez size hoş geldin destekleri yaptılar <gülüyor> evet. telefondan da duyduğumuz gibi. Süper süper <gülüyor> bekliyoruz devamını. Evet e, şunu hedefliyoruz sizinle birlikte iki parçayla geldiniz buraya aralarda da konuşacağız. Sizi buradan 10 destekçiyle çıkaracağız. 10 destekçimiz desteklerini sizin sayenizde vererek buradan çıkmış olacaklar. Bu çağrıyı yapacağız. Gözlem Hanım sizinle birlikte olarak. Peki neden desteklediniz Açık Radyoyu? E, açık Radyo'nun aslında herkesin bir parçası olması fikri harika geldi. Benim bir parçam ben de onun bir parçasıyım. O his... ...en başından beri destekliyorum için sadece yeterli bir neden de benim için. Dolayısıyla onu her dinlediğimde, her radyo maaşında da hissediyorum. Bu şekilde bir bağımlı olmasından da aslında çok büyük mutluluk duyuyorum. Kimseye de söylediğim bir şey de değil yani. Bu benim içimde sakladığım ve çok paylaşmadığım bir şey. Ben bile bilmiyordum. Yani <gülüyor> hakikaten öyle. Yani samimi söylüyorum. Evet. Evet yani dolayısıyla benim için çok önemli bir şey. Ben İlginç de... başka bir hikaye evet. var ama onu daha sonra anlatacağım. Tamam peki. <gülüyor> ben de benzer bir deneyimden geliyorum. E, radyoyu dinlerken yalnız başıma dinlediğimi fark ediyorum. Ama Açık Radyo'yu dinlediğim zaman da mensubu olarak da Açık Radyo'nun dinleyicisi olarak da yalnız başıma dinlediğimde kocaman bir bütünün parçası olduğunu hissediyorum ve bu bana... ...hayatı daha tahammül edilir hale getiriyor. Aynen aynen. Çünkü sabahleyin işe giderken... ...ve gece dönerken... E, ...arabada yalnızım. O yalnız olduğum... Çok az vakitten biri ve paylaştığım tek şey radyodaki o ses ve dinlediğim programlar, müzikler. Ve o gerçekten benim tek başıma benim <gülüyor> olan bir an olduğu için gerçekten çok çok mutlu olduğum bir şey oluyor. Açık Radyo. <gülüyor> Peki destekçilerimiz desteklerini vermek üzere bekliyorlar. on destekçiyi bekliyoruz sizinle birlikte. Ne dinleterek onların desteklerini istiyorsunuz? Ee, evet ilk önce John Malenkamp'ten someday. Sen de dinleyeceğiz fakat öncesinde o büyülü anlarımıza sahip çıkmak için desteğimizi de vermemiz gerekiyor yalnız başına dinleyip ama büyük bir bütünün parçasının sürekliliğini sağlamak için şimdi destek vermemiz gerekiyor 0212 343 41 41. Evet yalnızlığımızı paylaşıyoruz. Birlikte paylaşıyoruz ve büyüyerek kocaman bir şeye dahil oluyoruz. Aidiyet duygumuzu yeniden kazanıyoruz sizlerin sayesinde. Gözlem Hanım'dan ilham alarak anlattığımız şeyler çünkü Gözlem Hanım da tam olarak bunu yaşıyor ve biraz daha yalnız olmadığımızı ve birlikte çoğaldığımızı hissetmemiz için o burada destek rica etmek için buraya geldi. Buyurun. Evet 0212 343 4141'den desteklerinizi bekliyoruz. 1 dakika 5 saniye desteğinizi bekliyoruz. Biz buradayız. Şimdi destek olun. 0212 343 41 41 Sizden duyduklarımız. Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Açık Radyo'nun yapısı acayip umut veriyor bana. Benzeri başka yapılar olur mu diye düşünmeme yol açıyor. Diyelim ki dinleyicilerden destek alması, bağımsız kalmak için direnmesi ve kültürü belirleyen bir yapının ayakta kalması için uğraşması. Her zaman Dinleyici Destek projesindeki o yoğun yayın dönemi gibi olsa belki çok daha fazla dinlenebilir diye düşünüyorum. Sizden duyduklarımız. Nielsen araştırması 2010. Yeah. Evet Açık Radyo'dayız 94.9 ve AçıkRadyo.com'dan yayın yapıyoruz ve biraz önce de Nielsen araştırmasından da açıkça çıktığı gibi dinleyici destek projesi özel yayınlarının yıl boyu olmasını istiyorlar. Ne diyorsunuz bu işe? Ben yaparım. <gülüyor> Çünkü benim bağım böyle bir bağ. Yani... Her telefon çaldığında kendimi tekrar iyi hissettiğim, tekrar kendime geldiğim bir bağ, ile kurmuş olduğum bağ. O yüzden şu anda konuşuyor olabiliriz. Şu anda da arayabilirsiniz. 0212 343 41 41. Evet Gözdem Hanım'la beraberiz. Gözdem Gürbüz Atik bizim ta başından beri radyonun yani 15 sene olmuş. inanılmaz bir şey. Benim onunla ilgili bir başka bir ufak anekdotum var. Gözde Hanım'la bambaşka koşullar altında hiç açık radyo bağlantısı olmadan daha doğrusu bunu bilmeden yaptığımız bir şeydi. Bir meşhur Beatles hikayemiz vardı bizim. Yüzyıla sesini veren dörtlü diye 1998 yılında yaptığımız artık Beatles konuşmanın ve çalmanın zamanıdır diye düşündüğümüz bir zamanlarda bir Kendisinin dinleyici olduğunu da söylemişti ama yani üzerinde o insan şey yapmıyor. Bambaşka koşullar altında bağlamda tanıştığımız zaman ve bir şeye gidip sponsorluk teklifinde bulunduk Beatles için. Ve benim hayatımda ilk ve tek sponsorluk konusundaki başarım Gözde <gülüyor> sayesinde oluyor. Beatles sponsorize bir program oldu sonunda ve çok kolay oldu. Ondan sonra ben dönüp burada dolaştım. Ne var ya? İşte gidiyorsun alıyorsunuz sponsorluğu, geliyorsun diye. Yani hafife almamak lazım. Elbette o yüzden bu kadar riskli bir saate yerleştirdik Gözdem Hanım'ı. Çünkü dışarıda hava çok güzel. Pek çok dinleyicimiz evet. dışarıda geziyor Kurumsal şu anda. Kurumsal sponsorluktan bahsediyoruz. Evet. Kocaman bir firmanın yani. Evet ama bu daha zor şu anda. Doğru, destekler doğru, daha, zor. daha zor. Ama biliyorum ki şu anda sesimizin ulaştığı Gözlem Hanım'ın sesinin ulaştığı Dinleyicilerimiz de var. 122 kişi olduk sabahtan bu ana dek ve devam edeceğiz. Çünkü herkes dışarıda el ele kol kala değil. Bizi dinleyenler de var. Özellikle bu güzel havada dışarı çıkmayıp bizim bu özel yayınımızı, bu curcunamızı, bu şenliğimizi dinleyenler var. Biliyoruz. Şimdi Gözdem Hanım'ın ikinci parçasında, ikinci seçtiği parçada bizleri dinleyenlerin desteğini bekliyoruz. Ama ona geçmeden ben bir şey daha sormak istiyorum. Peki anneniz radyocu bunca yılın. E, o açık e, radyoyla alışverişi var mı? Nasıl? Annem Ankara'da ve Bodrum'da evet, yaşıyor ve evet. internet üzerinden e, ciddi şekilde dinliyor. Dinliyor. E, evet. Harika. Ona evet, da bir buradan günaydın evet, diyelim. Evet. E, şu anda yurt dışında dinleyemiyordur ama e, genelde e, Olsun, şey... Olsun. Biz yollayalım aynen, günaydınımızı. Adı e, nedir? İnce Gürbüzatik. A, ben <gülüyor> ben şimdi hatırladım da söylediğim zaman <gülüyor> TRT'den hatırladım yani. Evet, evet. evet. evet ince almada bir günaydın diyoruz. <gülüyor> Peki Gözdem ne dinleteceksin ikinci destek parçası olarak bize? Evet, ikinci parça Steve Wimwood'dan Dear Mr. Fantasy. Evet, bunu Gözdem sizlerin şu anda bizleri duyan sizlerin desteğinizi rica etmek için dinletiyor... Ve lütfen gözlemimiz zor durumda bırakmayın. <gülüyor> Saat beşe 10 var ve lütfen şu anda arayın desteğinizi gerçekleştirin 0212 343 41 41 Biz burada parçayı dinlerken 6 telefon sinyali duyduk. Ona ulaşmaya az kaldı. Biz daha büyüklerini de yaptık sayenizde. Siz yaptınız daha doğrusu. Biz yapmadık. Ona 4 kaldı. Tam zamanı. 0212 343 41 41. Özem Hanım, altı 6 kez telefon çaldı. Ne hissediyorsunuz? Süper. <gülüyor> Devam edin. Devam. 4 destekçiye daha ihtiyacımız var. 0212 343 41 41'den desteklerinizi bekliyoruz. <gülüyor> ...bahar gün dönümü... ...bu akşam evet. biliyorsunuz... ...ve yani... ...Vernal Ekinoks deniyor... ...baharda başlıyor demektir... ...ondan sonra zaten bütün... ...çeşitli dinlerde... ...ta Pagan geleneğin canlanmasından... ...baharın canlanmasına ait ama... ...böyle olağanüstü bir güne denk geldi... ...ve bütün dinlerde... ...bütün etnik gruplar içinde... ...böyle bir anlamı var... ...bahar herkes için... Ya mevsimlerin varlığı çok önemli zaten. Bahar da bambaşka hayatın uyanmasını anlatıyor tabii. E, bu da bizim bir tesadüfümüz oldu ama iyi bir tesadüf oldu. Evet iyi bir tesadüf oldu. İyi de bir bahar günü geçiriyoruz dışarıdaki havaların güzelliği. Bence bizi arayan ve destek olan destekçilerimizle, dinleyicilerimizle birlikte... Herhangi bir sıkıntı yaşamadan sürüyor. Sadece şu saatlerde bir sakinlik var ama bu saatlerdeki sakinliği de şu an dışarı çıkmayan, bizi dinleyen dinleyicilerimiz altüst ederek, yukarıyı da altüst ederek büyük bir cürcuna yaratarak bu sakinliği de kıracaklardır şu an itibariyle. Evet. evet devam ediyoruz. Gözlem Hanım'ı bırakmıyoruz. Beşe kadar stüdyomun kapılarını kapalı tutuyoruz, çıkarmıyoruz. Çünkü şarkısını dinlerken, bizi getirdiği parçayı dinlerken sizler aramaya başladınız. Bu harekete geçmeyi, bu aksiyonu devam ettirmemiz gerekiyor şu anda. O yüzden Gözlem Hanım'ı birazcık daha içeride tutuyoruz. Şimdi ne dinleteceksiniz? Ee, şimdi de B.B. King ve Eric Clapton'dan Thrill is Gone. Evet, birlikte harekete geçmenin zamanı. Destek olun lütfen. 0212 343 41 41 Evet, devam ediyoruz. Gözdem buyurun. Evet, iki destekçi bekliyoruz. 10 destekçi olması için. Destek hattımız 0212 343 4141 Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ne destek olun lütfen. Eminim ki biz size teşekkür ederken iki destekçimiz de arayıp desteklerini gerçekleştirecekler. Sekiz kişiyle değil on kişiyle birlikte buradan çıkmış, çıkmış olacaksınız. Gözdem Hanım, Gözdem Gürbüz Atik işte ve biri. işte oldu. Ve ikincisi, i̇kincisi. ve üçüncüsü i̇kincisi. çok çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için burada destekçi olarak destek istediğiniz için. Evet bu on beş yıllık bir birlikteliğimizin. Devamını da bu, aynen bu şekilde devamını diliyoruz. Çok mutluyuz sizinle birlikte olmaktan. Ben de çok teşekkür ederim. Burada bu, bugün bulunmak çok heyecan vericiydi ve e, umarım bu de, be, beraberlik ben gittikçe de, devam eder. <gülüyor> Edecek. Seneye <gülüyor> görüşmek evet. üzere. Evet seneye görüşmek üzere. Çok durmuyor görüyorsunuz durmuyor. Evet, telefonlar evet. olağanüstü bir Heyecanım şey yansıdı inşallah. <gülüyor> Tabii ki yansıdı. Tekrar tekrar teşekkür evet. ederiz. Çok teşekkürler. teşekkürler. all over All I can do Is wish you well I'm over Finally over now